Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bonsoir monsieur. O la vie. O la Java java la fifi. Ee, Fö fifi. Hocam siz unutmuşsunuz. Bu fonda bu fe kadar yüksekle olmuyor. Konuşamıyoruz. Birbirimizi duyamıyoruz. Eki birbirimizi duyamıyoruz. Hayır birbirimizi duyamıyoruz diyorsun da. Acaba. Birbirimizi gerçekten dinliyor muyuz Bülent? Evet sevgili Bülent'e dönelim. Oktay Bülent Demirci'ye dönelim. <gülüyor> Oktay Bülent Demirci'ye dönelim. Oktay Bülent Demirci'ye dönelim. Oktay Bülent Hoş geldiniz ben... uzun zamandan sonra. 3 kişi oldu? olarak. 15 gün oldu mu? 15 gün sonra mı oldu? 5 oldu? yıl önce 10 yıl sonra <gülüyor> mı oldu? Sen bir mikrofona <gülüyor> bir yaklaş. Özlemiştir mikrofon seni. Ya öyle bir anda da hemen abanmak istemiyorum. Ya, ya. çek kendine doğru <gülüyor> mikrofonu. O da 15 gün sonra geldi hemen mikrofonu somura somura konuştu öyle olmasın diye. Yani böyle bir, arada belli bir mesafe olsun istiyorum. Sen ayın kaçında gittin Fahir? Açık söyle 31'inde mi? Ya bak bana böyle şeyler gelmeyin 30'unda gittim Böyle sana. şeylerle. Olacak. Böyle şeylerle. Len. 30'undan beri ilk defa ilk kez bir tarihte bir ilk bu stüdyodayız bu, bugün en kaçı bakıyorum 14 Ağustos yani iki haftadır ilk kez bir yayın beraber gerçekleşti yani. hocam ilk de vurgu hatası yapmadınız isterseniz tekrar kılınca çağdaş Çağdaş yayıncılığın en güzel örneklerinin sergilendiği bu stüdyoya evet. insanlar 14, 14 Ağustos sonra bir araya gelerek. İsterseniz o çağdaşlık şeyi Güzel, vardı bizim. Onu bir dinleyelim mi? Ya böyle bir günler için üçü bir arada falan diye bir şey onun mu diyorsun sen? Oratoryo hmm, gibi. Evet. gibi. Çağdaş. Ha, evet. Çağdaşlık. Üçü bir arada Neydi onun tam şeyi? Ben ona göre Şeylik oratoryosu. Ne oratoryosuydu? Ee, çağdaşlık oratoryosu. Çağda Hayır çağdaşlık değildi de. Çağda ben bildiğim çağdaşlık. Saç ayağı oratoryosu. Saç ayağı, tamam. Yani o ilk şey. Türk Beşleri'nin olduğu dönemde 5 bizim de yazdığımız ama eee neyse o Türk Beşleri'ne giremediğimiz bir tip oratoryo. Evet. <gülüyor> Bildiğim bu, kadarıyla. Bu oratoryodan hiç unutulmamazsın. <gülüyor> evet. Dediler ki <gülüyor> <gülüyor> siz zaten üç kişisiniz dediler. Evet dedim. <gülüyor> Dışarıda da <almıyoruz> hocam dediler. <gülüyor> Onu diyorsun değil mi? Sadece aya oratoryo. Sadece evet ya. O yüzden bilgisayardan Sevgili dinleyiciler sizin de çok hoşunuza gidecektir eminim. Onu bir dinleyelim ya. Tabi eski bir kayıt yani ufak tefek arızaları da var o zamanın teknolojisiyle. Tabii. Biz de biraz soluklanacağız değil mi bu arada? Biraz bir soluklanalım. <gülüyor> <gülüyor> Oh. <San> twix, I have nothing to trust you I have nothing kısaca bir salıklanmış ee, Ya ne kadar tüylerim diken dikenmiş. Hala var ya ensem ürperdi ya. vardı ya? Şeyde? Benim de etlerim sallandı gerçekten. <gülüyor> biraz cızırtı. Oktay sana ne oldu? Ben, <gülüyor> biraz cızırtı mı vardı yayında? Yani de, evet evet. <gülüyor> biraz cızırtı mı <cızırtı>. vardı? <gülüyor> bence zaman, böyle, ben... yani, <gülüyor> e, böyle nostaljik şeylerin tadını daha güzel veriyor o cızırtılar. Ben ona bir kusur olarak değil bir lezzet olarak bakıyorum. Ee, ne dersiniz? Nasıl yani... böyle bakmaya devam edeyim vallahi mi? Ne ne böyle bakmamda bir sakınca var mı siziniz? <gülüyor> ne dedim valla? Allah. <gülüyor> <tercih>. <gülüyor> ay ay. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> bu Fahir iki gündür yayında iki kere iki dört diyor. <gülüyor> <gülüyor> son iki günde geliştirdiği bir anlatım tekniği ben bunu nereye şikayet edebilirim bu arkadaşı <gülüyor> bu göz, gözlüklerinin tarafsız olduğunu hissediyorum Der ben e, şimdi Frank radyolarını dinledim orada adamlar böyle şeyler iddialı sözler söyledikten sonra iki kere <gülüyor> <iki, gülüyor> dört dedikten sonra hemen ilave ediyorlar benim adım Cemil <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hatta benim adım Cemil Zola ama ben fark Böyle ettim şey bunu var. da. Bunu da ben fark ettim. Kendi atan kendin fark ettin? Kendi hatamı kendin fark ettim ve dedim beni ceza bir, bir kuruma benim gitmem lazım. Benim tedavi edilmem lazım. Ve dün gece sabaha kadar çocuklar hiç uyumadım Hiç. Ben sana şunu söyleyeyim. Herkesin sivil toplum kurumu kendi vicdanıdır. Hayır. Ona göre ne kadar Bu arada güzeldi. Bülge beni Ali'ne şu saçma cümleyi kurarken yakaladı ve ters baktı. <gülüyor> Unutma Ali'nin. Bozuk bir musluk bile günde iki <gülüyor> defa doğru saat <zaten> gösterir. <gülüyor> yani başı bence çok güzel başlıyor da lafın. Çok güzel. Sonu yanlış bağlanıyor oh, ya. Çok güzel. Keşke şey senin, Bozuk bir musluk bile günde iki defa en az oda. O da en az işe yarar en az olmak üzere iki defa saati gösterir. Ne kadar güzel söylemiş. Ne kadar güzel. Vallahi çocuk şey gibidir ya. Şimdi kayıt geldi gibidir. Hepsi kaydetmiştir o. <gülüyor> Buyurun efendim. <gülüyor> yoğun bir günden var. Yo, hiç o kadar yoğun bir şey yok. relax. Diyeceksin ki o kadar yoğunsa günden niye yarım saat stüdyonun kapısında uygun. <gülüyor> <oyun? gülüyor> Ee, gençler biz radyocu olmak için Bu stüdyonun kapısında <gülüyor> yattık Sen bana ne dedin faal kaldırırken <gülüyor> Abi bu adam da radyonun girişinde uyumuş Hemen oracıkta <gülüyor> Ben buna <gülüyor> şey dedim <gülüyor> zaten girer gibi ben Oğlum niye burada yatıyorsun git içeride yat <gülüyor> Sonra içeri gelince baktım ha Demek bu burada yatıyormuş Peki geri döndü falan uyandırayım diye Sen hiç tınmadın bile Ama bu adama gittim Oktay, falan, Gözünü şey de açtı Ben aşıktım <gülüyor> Ondan sonra da, geldik mi dedi ne diyorsun ablam demeye kalmadan gözlerini büyüttü ve bir daha kapattı. Lütfen ya beni korkutmayın böyle şey. Ben birisi bir şey kattı herhalde şeyinize diye düşündüm. Neyimize? Birisi bir şeyinize bir şey kattı. Nerenize ne katmış olabilir? Hiçbir şey yemedik içmedik. Yanınıza Renk yan kattı. Yanınıza yan. Değere değer kattı. Ve kişiliğinize biraz rank. Değil mi? Rank Renk kattı. kattı. Bazıları niye brokoli sevmez? Bazıları da sıcak sever. Bazıları niye brokoli sevmez konusuyla ilgili ee, küçük bir e, filmimiz var onu izleyelim onu mi? Onu izleyelim. En bir soluklanmış oluruz. Mesela ben brokoli sevmem bu, bu adamı mı soruyorsun? Magic Bull. Pardon <gülüyor> bozuldu onun parçasını nereden bulacağız ya? Televizyonda almış mıydı? Sen onu eğer evde kullanamıyorsan radyoya getir ya da öteki radyoya getir. <gülüyor> <gülüyor> Biz bunu evde kullanamayız. <gülüyor> evde evde <yani> gelmeyen <gülüyor> yani bir kullanıma Türk ya. Diyor. Dışarıdan bir şey getirin diye. <gülüyor> Şimdi öyle bir alet yapmış ki adamlar. Hı. Her şeyi un ufak ediyor ama yani kontrolsüz bir un Suya çeviriyor. E ben böyle bir alete. Ne derim? Majik. Ala majik derim. Buyurun evet brokoli diyordunuz. Hı. Neden brokoli sevmez bazı insanlar diyorum. Çünkü diyor çirkin bir tadı var. İğrenç, hı hı. Daha hı hı. dur bak şöyle söyleyeyim. İğrenç bir tadı var. Diye karnı aynı. ile aynen mi şekerim. Hayır karnı bağır, pişirdiğinde o tencerenin kapağını açtığında sana olur helva hı. ağzında dağır. Bu brokoli ne kadar pişirsen pişir. Sülp kabıdan hallice oluyor. Hı. Yeşil bir ayakkabı. Benim yeşil pabuçlarım vardı. Onları kimler aldı? <gülüyor> hani zeytinyağı sarımsak limonla falan. Ha, hani, ıssız falan ha, hani ıssız bir yolda gezerken fayır onu mu diyeceksin? Hani ıssız bir yolda gezerken sarımsaklı limonlu sosu ne oldu? Yok imkan yok. Brokoliyi Ne yapacağız abi? Gel yani, ilaç niyetine yiyeceksin hakikaten şimdi tamam protein olarak çok faydalı falan fıstık evet. Sen evet. eskiden bir, bir kalıp beyaz peynirle yerdin onu. O da Bekarlık beyaz peynir önemli. yiyormuşum ben. Brokoli hakikaten çekilecek Yok, mi? sonra da şey diyordun çok faydalı bu falan diyordun. Çok faydalarını gördüm. <gülüyor> çok <gülüyor> faydalarını gördüm ama. Yani ilaç niyetine yersen faydasını görürsün. Yoksa zevkli yiyeyim diye bir şey yok brokoli Ya böyle uydurmayın. Uydur Sonradan uydur mı uydurarak çıkıyor? Bir takım açıklamaları uydurarak yapmayın. Ben size kaç sefer bunu söyleyeceğim? Uydurmayın. İspanya ulusal Meclisi şöyle Araştırma diyor. enstitüsü bunun araştırmasını yapmış. Demişler ki bunun sebebi belli. Ya İspanya'da yıllardır duruyor bir araştırma yoktu. Bunu mu araştırdılar? <gülüyor> Tasiki. <gülüyor> Ulan Japonlar Tasiki. şeyleri yaptılar. Robotları yaptı İngilizler sosyal bilimleri alt üst ettiler. İspanya. E biz de bu dokunayı neden sevmedik? Ne bu? İ İspanyol Ole. mu bu? Bu <gülüyor> şey <gülüyor> şey <mi gülüyor> gözlük yapan? arkadaş İspanyol mu? Oley. Onları <gülüyor> İspanyollar araştırmaya imza attı. OLE! TAS 2R38 Yani iyi yanıyor demiş. Şettak <gülüyor> etkisi olur mu onlar? Şettak oldun mu sen? Dün öyle. öğlenden ikiden beri çocuk yollardı. İkiden beri yollardayım. Nereden çıktınız yollarda? Uçaktan yoldan? indim yayına girdim öyle şey olur mu ya? E, biz de öyle yaptık geçen hafta. Uçaktan e, tamam, in yayına bin. Ha. <gülüyor> Zaten hangi saat diliminde gelirsen gel bir şekilde yayına gireceksin ben sana söyleyeyim. <gülüyor> doğru, yani. doğru. Sabah da gelsen yayına gireceksin. Öğlen de gelsen. Akşam da gelsen. Aa, ne fark eder? Bunu artık? hafta sonunda denk getirmeyi düşünmemiz denk gerekiyordu. Etircekti. hafta sonunda denk gelir evet. TAS 2R38 adlı bir gem varmış. TAS diye gemme olur mu? Genetik, genetik demiş. O yüzdenin dediğin TAS böyle kafaya tas. Kebaptır böyle. o ya, TAS Şe kebaptır. Çevresinde güzel, kebap. güzel güzel şövalye tıraşı. TAS kebap dedin tas canım, tıraşı. TAS kebabı istedi. Şövalye tıraşı dedin canım, şövalye tıraşı istedi. Canım şövalye istedi diyecektin nokta. Bazı yeşil sebzelerde fenyltyokarbonmadid diye bir madde varmış. Fenolfitalein. Evet. Evet. Bu madde işte bir takım yeşil şeyler. Evet. Sevip sevmediğini kontrol ediyormuş ve bu da tamamen genetik mi? Senin yeşil tadını. Yeşil se şeyleri sevip sevmiyor Evet, Netel yeşil, yeşil seviyor. Ya insanların hepsi eriyi seviyorlardı, brokoli kimse sevmiyor. Bu şimdi ne alakası var yeşil niye? Yani erik, erik sebze şey, değil meyve, hocam, meyve. Yani erik meyve. Meyve de o yüzden. Karıştırıyorsun bak sebze diyor. Mesela Anlatsın yeşil ya. fasulya. Ya brokolinin ben sıkıntısını söyleyeyim size yani. Brokoli pişmiyor. Pişmiyor, pişmiyor. Düdüklü yedi zaten. Din. Düdüklü. Düdüklü de O böyle bir şey çıkıyor. Düdüklüden de böyle bir pörsümüş gibi çıkıyor. Sonra zoooooooo. <gülüyor> yine dimdik oluyor. Diril, öbür de o. midende dimdik oluyor. Ha, demek, ha, demek ondan dirilme, diyorlar. Sen dirilmeci mi şey senin? <gülüyor> ne? Rahatsız eden şey senin Hayır, dirilmesi mi? yok zaten. Tadı tadıyor. Tadı limon, da. tuz falan yaparsan bir tatlı bir tat geliyor ya. E limonun üstüne tuz döküyorlar. Limon üstüne tuz mu dökeyim? He diye şimdi çok, çok güzel şey söylemiştim anladım. brokoli hakkında benim kulağımda hep onlar için onlar de. doğru faydalarıyla ilgili söyleyecek hiçbir şeyimiz yok ama ölüyü diriltir diyordun brokoli yani ölüyü diriltir doğru ölü adamın neyini yani kendisini bizatli ee, <gülüyor> neyini kabinini dead <gülüyor> man's kabin değil miydi o neydi ya dead man chest ölürsem kabineme gelme <gülüyor> istemem kabin <gülüyor> amiri o çok teşekkür ediyoruz brokoli konusunda İspanyollara ve ole diyoruz Tüm İspanyol dinleyicilerimize Volare O oh, Cantare O oh, Günaydın Günaydın Günaydın, Günaydın. Günaydın. Kaka ve Radyo Türesler'in Sponor'unu olan sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Unutmayın dinleyicisini en çok seven stüdyoya en önce gelendir diyoruz her zaman olduğu gibi. Ve dinleyicisine en çok seven stüdyodan ne olursa olsun hiç çıkmayandır. <gülüyor> bir haftadır sizlerden uzak gurbet ellerde. Kaldırım köşelerinde, gözyaşları içinde... Kıvrıla kıvrıla, ağlaya ağlaya bir hal olmuştum. Ama ne ağlamak. Ağla ağla kimse de derdimi anlamıyor. Kimse ne de dediğimi anlamıyor. Söndürdünüz mü? Söndürdünüz mü? O ateşi sönmesin dedik. <gülüyor> o kılacımız sönmesin dedik. Böyle bıraktık. <gülüyor> İyi <azarsız. gülüyor> o burada devam edelim. <gülüyor> ben hemen geliyorum. Ay onu nasıl biz akılayalım <gülüyor> ya. Hemen gel. Sen, sen git ve onu şey yap. Çünkü çocuk, evet. çocuk aklı Çocuk haklı falan. Çocuk aklı ve çocuk haklı. Anız yakmış. <gülüyor> Yavrum dedim niye anız yakıyorsun? <gülüyor> ya ben de 50 kere söyledim dedim ki anız yakma şu radyoda dedim. Valla ben dedi sinir oluyorum ya. Böcüye börtüye zarar veriyorsun dedim. Yani içeride anız yakıyorlar ben sinir oluyorum. Hay yani yapmayın abi anız yakacaksın şikayet edeceksin ha böyle ilgili evet olarak olmuyor şikayet olmuyor edeceksin yani. olmuyor pis bir adam olacaksın şikayet edeceksin radyonun içi anız kokuyor her taraf anız kokuyor ya. ve yani anız anız kokusundan hemen çok rahatsız oluyorum iyi soğuyor her taraf ya yani, affedersiniz resmen kül tablası yalanmış gibi anız kokuyor <gülüyor> <gülüyor> anız kokusuna son karanfil çiğneyin. <gülüyor> Eğ evet. anız kokusu. bütün anız kokusunu getirmişsin yani biliyorsun <gülüyor> <gülüyor> evet, evet anızlarımız anızlarımız o güzel nane anızlar. kokusu ana kokusu demiştim size değil mi hatırlıyor musunuz anız ne kokusu şey? ne kokusu ne kokusu ne kokusu de oktay söyle ne kokusu cehennem kokusu cehennem değil kaybolan mi kaybolan yarınların kokusu kaybolan değerlerin kokusu. Ne kadar güzel söylediniz. Ege evet, soruyorum sana en eski İzmirliler kimi evet. tanıyorsun eski İzmirlilerden? Ee, eski İzmirlilerden? En eski İzmirlilerden eski İzmirlilerden bir tane e, ana akrabaları kim? ana en eski İzmirliler değil. Ne kadar eski? 1920 <gülüyor> baya baya iyi baya iyi. Evet Baya baya iyi. Peki kim var? Tanıdık yok mu? Var bir tane. Kim? Ee, Rigo. <gülüyor> Rigo. Aha. Eski İzmirlerden Rigo. Evet. Yani eski İzmir işte İyon, <gülüyor> İyonlardan bir adam. Ama yani pırlanta gibi bir İyon. Şey orada işte site deletlerden bir site kurmuşlardı çok güzel. Güvenlikte falan. Büyümüşler değil mi? <gülüyor> Zaman içerisinde. Yani daha doğrusu site büyüyeceklerini düşünmüşler ama He. en sonunda tabii başka medeniyetler gelmiş. Biz size boyun eğmeyiz. Site site boyun eğeceksiniz diye bütün siteleri ele geçirmişler ve başka bir medeniyete e, artık e, ta, tabi olmuşlar yani. Tabi sitesine oldular. kurban cana <gülüyor> canavine hayran canavine <gülüyor> Tabii o dönemlerden gelmiyor. Eski bir İyon sürgüsüdür o. Ben soluklanan. Neresine diye? kurban Çinlik neresine? Sitesine hayran sitesine evet. Eski iyon. Gülüşlerin ion... bazı gülmenini. İşte. Eski İyon geleneklerinden birini uyguladı. <gülüyor> o zamanlar başı kesilirmiş. Bugün tabii daha yumuşatılmış bir şekilde. Benim Sesi sadece kesiyorum. mikrofonumu kestiğin an başım kesilmiş gibi hissederim ben. Bu arada şimdi eski İzmirliler eski... ...Evropalıların atası mı acaba diye bir soru işareti var. İzmir'in bilinen 5000 yıllık tarihi var Ege. Senden bahsediyor mi? mu? Senden bahsediyor. Son, son zaten adam gibi tarih dedi. Son 30 yıllık tarihine tarihleriz diyorlar. Gerisi Faso, affedersin Fiso. 8500 yılda çıkaran Yeşilova'daki kazılarla... ...3500 yıl daha eklenmiş oldu tarihine. <gülüyor> <gülüyor> İyi ya de benden bekleyin İtti mi sana 10500 <gülüyor> Cebimde de zaten 1200 Euro da var Onu bekle Cebinde 1200 Euro mu Hadi ya Cebimde 1200 Euro ile geldim Almanya'dan Kuşağında gelmen lazımdı da ee, fail Stüdyoda adam şey yapabiliyor muyuz Adam soyabiliyor, <gülüyor> soyabiliyor muyuz <gülüyor> Valla ben gasp ederim ne olacak Gaspet, Gaspet. İsviçre, Almanya üzerinden falan geliyordu uçak. Hı. Böyle yapıyordum bak. Birazdan da Slovenya üzerinden. <gülüyor> <gülüyor> Üstünden geçtiğin ülkeyi beğenmemekle demiş. Ne yapan bir adamım. Ayaklarını kaldırsaydın. Ay ben böyle, ben böyle, böyle Şimdi kazılarda İzmir'e ilk yerleşen topluluğun nasıl yaşadığı ortaya çıktı. 8500 S yıl önce S sıkıcık. insanlar <gülüyor> sazdan, otlardan evler yaparak Hayvancılık ve avcılık yaparak geçiniyorlardı. Vay <gülüyor> <Gidim. gülüyor> Çok sıkıcı. Ya bir dakika enteresan bir şey <gülüyor> ya. Ya bir İzmir'in halkından bahsediyoruz Bak, ya. Konya ile ilgili bir şey yok mu? Kovakları. Konya falan yok mu Konya. Konya? olmaz mı ya Konya? Şimdi Konya ile ilgili bir ya kazı yapalım. Konya'ya geleceğiz mi? Tamam. Evet, evet. sazdan evler. avcılık, hayvancılık. Şöyle, eski bir İyon türküsü var. Sazlıklardan havalanan. <gülüyor> Pir ördek gibi sessiz. Neyse işte 300 metre çapında bir alana yerleşmişler. Sonra... 300 metre çapında mı? Evet. İl site, biraz ilk site 300. Sonra 300-300. Alır mı yani abi? 300 sitesin... metre ne kadar büyük? Ne kadar büyük? İlk ne, ne aldın mu bu cümlemden sonra? <gülüyor> 300 metrenin Doğru büyük olduğunu. <gülüyor> Neresinde <bu> oturmuşlar? Alsancakçı mı? <gülüyor> Alsa, i̇lk yani. Alsancak'ta çıkmış ya. Ondan sonra Bornova 3 kuyular. Verelini, Hatay. <gülüyor> Asantüre <gülüyor> kadar gider bu. Asansör mü? Teleferinge oğlum, asansör ha, değil. Teleferinge kadar gidelim. Neler gittiniz siz de? Hadi. Asansör. Başınızda hiç İzmirli yoktu, değil hiç mi? Hiçbir İzmirli yoktu başımızda. Kendi kendimize dolaştık, zincirlerinden boşanmış ve eski karşı yakalı olarak hemen millete vapura bindirdin, değil mi? Tabii canım, gittik ama öyle, akşam bindik. Biz gittik güzel Konak Pier'imize oturduk. Bir dakika, yaptıklarımızı söylüyorum. Gündüzleyin. E, meşhur şeycisinde manis'te kebapçısında kebaplar bir gün bugün akşam sana bir sürprizimiz var ilk başta gittik o sürprizimizi hazırladık sana faire bugün akşam e, çok sevineceksin hakikaten çok sevineceksin bizi görünce gerçekten de. Evet. hakikaten çok sevineceksin kıyafet mi aldınız siz buradan yani, yani, tam, yani tam, olarak tam ipucu bir... vermeyelim yani. yani ama sen de sevineceksin sevineceksin bizi öyle görünce Bu, ondan sonra ikiniz aynı şeyi aldınız mı? Yani yok canım o kadar şey değil tabii. De yavan mısın ha, sen? İkimiz aynı şeyi aldık. Aha. Akşam yayında mı giyeceksin? Evet. O da korusu. Giyyeceğiz, Giyyeceğiz, giyeceğiz bir şey diye bir şey yok. Bak göreceksin işte öyle söylüyorum. Yiyeceğiniz Yersin. bir şey mi? Karşımda yiyeceğiniz bir şey mi? Yiyeceğiniz ha. Boyoz getirdik ve iki haftadır saklıyoruz onu. Ondan sonra bak o gün gittik. Ne bir şey yiyeceğiz. soracağım burada. Manisa kebabı soslu şeyli mi yenir yoksa sadesinden mi yenir Cık. Soslu yoğurtlu yani denir Espirisi sosudur yanında bir de pidesini sade istersin ki o sosunu son şeyine kadar damlasına kadar İşte bu sossuz dedi bu Fahir Gerçi kafası çok dağınıktı o sırada Ben dedim ki bunun Espirisi sosunda ya dedim evet, Ben de fire. hiç öyle demedim Daha Neyse yaptım. sonra biz Pierre'e gittik Pierre'de ondan sonra Anız mı yakıyorlar dışarıda bir ışık dalgalana dalgalana geliyor Niye kapıya bakıyorsunuz beni? Korkutmayın ya nereye bakıyorsunuz? Valla öyle bir şeyler oktay var. Radyoda, radyoda, radyoda anonsu yok. Ha bir de radyoda bir şey söyleyeyim mi? Ha, hiç kimse yok şu anda radyoda. Bizi de geldi. <gülüyor> biz de Anadolu. Neyse. Diye gezeriz yani ben... Anadolu'nun değişik sitelerini ben biz size söyleyeyim. İlk bundan seyrederiz oktay kusura bakma. <gülüyor> Nasıl ben öyle, hemen kapımı Burası... kapatırım buradan. E biz de kapatırız da burada iki kişiyiz ya. Üç kişi gelirlerse? Buradan başlayayım buradan güzel seyrediliyor. İlk önce seyredip coşun deriz. Daha çok gelirler. Ee, evet. Bizde site devletlerinden bir tanesi. Neyse işte sonuç bu. Ondan sonra falanlar filanlarla Bornova'ya, Bornova'ya yerleşmişler ilk. İlk tamam, Bornova'dan güzel, çıkma. Hava yerler. Vaala hava dar yerler. Oradan da devam edeceğe benzer diyorlar. <gülüyor> Bornova belediye başkanı. Ya ben size biraz magazin haberi vereyim. Ya ya, bu ne bu izni, yeter bu kadar arkeoloji tarih. arkeoloji arkeoloji, arkeoloji tari. İçimiz kırıldı zaten derslerden üniversite hazırlanırken. <gülüyor> Nazire şenlendirici etilerde güzellik salonu açmış. Allah belanızı versin <gülüyor> güzellik salonuna hoş geldiniz. <gülüyor> Aşırı kilo aldığı da gözlerden kaçmıyor. Aşırı kilo almak mı? Daha önce neydi ki? Aaah! Işte gidiyor. Üzerine birazcık daha kilo almış da. Onun üzerinde. Ya bir, bir dakika yoktu. çok özür dilerim de bir kadın girişimci. Neden? Onun ticaret hayatına atılıyor, ekonominin çarklarının içine giriyor. Sen niye cinsiyet ayrımcılığı yapıyorsun? Bu faili hep böyle. Şişman tatlıcılar oluyor. Efendim şişman pehlivanlar oluyor. Hepsi normal. Bir şişman kadın. Güzellik salonunu açınca espri kaynağı. Hayır espri değil zaten şişman. Helal olsun. Girişimci bütün kadınlara helal olsun örnek olsun. Ne açmıştı bu güzellik salonu? Güzellik salonu. Şişman ekonomik kadın ekonomik hayata katılmasının önünde engel olanların hepsinin Allah belasını <gülüyor> versin. Bahir söz istedim buyurun. Şişman kadın güzellik salonu açmadan zaten şey bitmiş sayılmaz. Otomatik, o para bitmiş şey ki, Görüntü yönetmeni. O tip bir şey yani. <gülüyor> Ya benim şişman kadınlar ne kadar güzel yani Ama yani Nazire Şenlendirici'nin de maşallah Nazire maddesiyle. Şenlendirici en son şeyin Konserine gitmiş Hüsnü'nün e, O zaten başka konsere gitmiyor Ondan sonra Ona da bedava diye gidiyor Hüsnü bir de alıyorlar kapıda <gülüyor> Allah belanıza Sen bildirin. nasıl bu kadar yakından tanıyorsun Nazire Şenlendirici'yi ya Ya onu tanımak Takip demek edelim. illa tanımak demek değil ki Yani onu bir iki baktığında ortaya çıkıyor az çok zaten tartarsın yani Tartmanla. öyle bir tabi yani gözün tartıyorsa kesiyorsa gözün kesiyorsa ondan sonra Deniz Seki ile ilgili haberler var geç 2011'de hamile kalacak bu konuyu konuştunuz mu? yanında Deniz Seki ile ilgili haber mi koymuşlar? evet ya Deniz Seki'nin avukatı ayrılmış istifa ediyorum demiş Deniz Seki'nin avukatı çıkarmadık ]lerine. bu kadar içeriyle ben istifa ediyorum ikinci Hı. avukat bu arada Allah Allah. ama neyse Çocuk yapma kararı almış Sarkozy ile eşi Carla Bruni. Hadi bakalım tebrik ediyoruz. 2011 için tarih vermişler. Başlıyor Herhalde Ali'ni gördüler orada tatlılarını. Aa etkisi olabilir Rege. canım. Gerçekten işte çocuk budur diyerekler. Mesela senin Ali'ni şey zannediyorlardı değil mi? Fransız zannediyorlardı. Siz biri mesela bir güzel Fransız ismi bulsaydınız ya ne? Biz zaten ağzımızı açana kadar hep beni de Fransız sendetler aldı. Evet diye açtığım anda ne oldu mu Hele ben bir noktadan sonra bazı kelimelerde bir cesaretimi topladım. Mesela? Basit şeyleri Fransızca sipariş etmeye çalıştım. Mesela ne? Hemen yes or demeye başladılar. Çok bozuluyordum ama. En korak mesiu diyordum ama ön diye bir şey yokmuş. Diyorlar. Ama gibi bir ses çıkarıyor. Onu çıkaramayanı zaten yes sördüyorlar ama. E mesela ne istedin? Diyelim ki bir yerdesin. Bir... lavaboya gideceksin. Lavabo. <gülüyor> mesela bir mi? yerdesin. Poşet isteyeceksin. Poşet. Mesela markete gittik. Kamanber peyniri çekti can. Ne diyorsun? Ne peyniri? Kamanber. Kamanber ya. Kamanber düğün olurum. Mesela portakal su isteyeceksin Ne diyeceksin? Şu e, Tamam işte hepsini biliyorsun. Ama işte onu böyle bir baget baget demek isteyeceğim mesela. Ne diyeceğim? Baget ee... baget baget. Baget sivil play. Bak. Ben bu arada kafaya taktım. Çok güzel Fransızca öğreneceğim. Siz de o sesi çıkaramıyorsun ki ama. O sesi çıkartacağım işte. O sesi çıkarttılar adama. Hakikaten o sesi çıkarmak için ne yapılması gerekiyor? Zaten ilk kur o sesi çıkarmakla geçiyor. Bir daha yap bakayım bir dedikten sonra zaten gerisi geliyor. fa. Ama çok güzel oldum. Çok, çok güzel. güzel oldum, mükemmel oldum. E ne soruyorlardı sana mesela böyle, böyle bir böyle. Öyle soruyorlardı ben böyle. Bir şey Söylemiyorum. Derin bakıyordum. Hmm. Sen kulağında sürekli böyle bir şeyler takılı olsaydı ya Müzik dinliyormuş gibi Şöyle <gülüyor> falan Şarkıyı da söylerdin Duymuyorum <gülüyor> gibi <gülüyor> <Şarkıyı da söylerdin. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel çekilmiş ya <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra öyle takılacağım Hakikaten dil bilmiyor durumda değil de Duymuyor <gülüyor> Duymuyorum Duymuyorum değil ya şarkıyı söyleyeceksin olsa. Duymuyorum falan dersen anlaşılır şey de yapacağım. Bir de kursa gideyim. Duymuyor mu? Hı hı. Öğreneyim ama tam aksan. Dip dip her şeyi parmakla gösterebilirsin o zaman. <gülüyor> ben duymuyorum dese mi? Hadi. Bence oluyor. Kursa gitmesine gerek yok. Evet ya hiç olmazsa 300 500 liramız da cebimizde kalır. 500 <gülüyor> Evet, olur. <buyur. gülüyor> evet Oktay. E, Oktay. Çocuk kararı almışlar diyor. Çocuk kararı almışlar, almışlar. falan fıstık dur ya başka Aa mi? dur bak Aa. kadınlar erkek patron istiyormuş. İlle de erkek olsun diyorlarmış. İlle, İlle de... de erkek olsun. olsun. De olsun. Başımızda erkek bir patron olsaydı böyle olur muyduk? Tabii bir iki bin, şey bin, iki bin kadın katılmış. E tabii kadınlar kadınlarla anlaşamazlar ki. Öyle de bir gerçek Bir şey var. soracağım ya. Evet canım. Çok özür dilerim şimdi o konu ya tekrar dönelim failim de. Yani Sonra özür dönelim derim. ama diyorsun. Ama şunu soracağım şimdi bu Nikola Sarkozy ile evet. e, Carla Bruni'nin bu çocuk yapacağız diye açıklamaları var ya 2011'de. Evet. Tarihi vermişler. Evet. Bir de şey plajında da fotoğrafları var. Şehir plajında evet. E, ay şey neydi bu plajın adı ya? Paris Halk Plajı. Paris Halk Plajı evet. Patara. E, neydi? Negre plajında da böyle fotoğrafları var. Mayolu ve bikinili. Niye bütün devlet başkanlarının ve şeylerin böyle fotoğrafı yok? Belli bir başlığı bazı ülkelerin fotoğrafları çıkıyor başkanlara. Niye Merkel'in var? Tamam işte bazılarının var. Ama hepsinin var canım. Hepsinin? Hayır bak abi hiç görmediğimiz bir takım şey güvenen, var. Kendine barışık mesela Putin'in var. Bak sayıyorum sana. Putin, Obama... Obama'yı gördük mü? Obama'yı görmedik canım. Obama'yı görmeyen onu şeyden <gülüyor> açıyor ya. O senin Obama'nın şeyi hocam, lütfen. taklidi o taklidi. Taklidi değil ya. Obama'ların eski tatil fotoğrafı bu sene daha çıkamadılar ondan göremiyorsun. Daha adam yeni başkan oldu hemen tatile çıktı demesin. Affedersin Derlisconi'nin yani. her bir yerleri. Ondan sonra bak yazıyorum sana Derlis Lusconi. Angela Merkel. Angela Merkel'i gördük tamam. Ona Jose Feliciano. Jose <gülüyor> Feliciano doğru. Doğru. Üçerle Pavarotti. A, neydi Jose Garcia Alvarez? Jose Garcia Yani onları falan ya, yapıyorum. Pavarotti öldü mü ya? Pavarotti ölmedi kalbimizde. Öldü tabii canım Pavarotti'ye tamam. öldü. Tamam. Sefalet içinde öldü. Hadi ya. Ya sorma o kadar. Ne boşlakmış. Tamam ya bu örnekte ben bu sorunun ne kadar anlatsızlığını <gülüyor> anlamış oldum. Iknağı oldun mu ıknağı? Teşekkür ederim. Yalnız dünya üstünde... Ee, aktif olarak yani şimdi ben Skoni'yi saymayalım o artık böyle kopmuş gitmiş bir örnek olduğu için onu evet. yani başkalarıyla karşılaştırmak olmaz da aktif olarak düzenli bir cinsellik yaşayacağını açık açık ifade eden tek politikacı değil mi? O tabi. tabi tabi tabi, tabi. yani şey, şey 2011'de evet, yani bu çift diyor ki biz 2011'de yoğunuz arkadaş Fransa Hı? biraz kendi yağıyla kavrulsun. Ya şimdi 2012'de de seçimler var ya. Seçime yetiştiriyoruz demiş. Seçime yetiştiriyoruz falan gibi bir mesaj da olabilir orada. 2012'ye yani. Junior'la beraber. Junior mu? <gülüyor> Junior Sarkozy. Ne geçiyor Fransızcası ne bunun? Bilmem. <gülüyor> petit. Petit. Petit. Petit. petit Sarkozy. Petit Sarkozy, petit Sarkozy. Petit Sarkozy. Sarkozy deyince de yanlış anlaşılır. Tabii. Onlarla ben değil Petit Sarkozy uğraşsın diye açıklaması. <gülüyor> Le Figaro yazdı. <gülüyor> Fransız gazeteleri alıp getirseydin biraz. Sen Kıbrıs'ta bile gazete alıp şey yapıyordun. Bir iki tane atamadın mı? Bir Le Monde getirseydin. Bir Le, Figaro Le Figaro. de Le Monde Le, Monde, Le dediğin tuğla kadar. Olsun. Tuğla kadar şey mi olsun? Pahalı diyeydi değil mi? P Pahalı ya diye bir Kelimesini bile okuyamıyoruz. Niyece fotoğrafları falan bol fotoğrafları. Fotoğraflara bakardık abi. Le Figaro nasıldı? Le Figaro maviydi. Öyle Sen <gülüyor> seversin mavi. Maviydi. Mavi. Le Figaro mu? Le Figaro. Le Figaro şey değil mi ya? İtalyan mı? İtalyan diye biliyorum ben. La Repubblica peki? Senin dediğin şey... Figaro, Figaro, Figaro. Hayır, hmm. da İtalyan. Fransız mı? Uydurma figaro'da. Oktay, uydurma. Senin dediğin Seni La Gazette de la Sport. Il Figaro'dur. Il Figaro. Il Destino. Yani o çok değişiyor birbiriyle. Çok tabii yakın diller. Çok televizyon izlemek çocuğun tansiyonunu yükseltiyormuş. 9'da 8'e çıkmış diyor çocuğun <gülüyor> tansiyonu. <gülüyor> Ana. <gülüyor> Aklımı getir diye bağırıyorum. Ben gördüm ya öyle dil altı isteyen çocuklar ekran karşısında. ta çıkardı oluyorlar neler neler oluyorlar. O küçücük çocuklar tansiyonlar vuruyor. Çünkü Çocuk bazen... bir haftadır televizyon seyretmeye yazık yavrum. Ah Dora'dan hastası son Ben de bir Dora'yı seyrettim. Orada baya baya İngilizce öğretiyorlarmış. Tabii. Hello my name is Dora. Benim adım Dora. E tabii vallahi çok güzel öğretiyorlar. Baya bana bile öğretiyor Şey de öyle Fransızcası da öyle. Biz Aa. bir Dora kitabı aldık da hello diye başlıyor gene. Fransızcası nasıl hello'nu? Hello diye başlıyor işte. Hello je m'appelle Dora diye He. devam ediyor. Hello. Je m'appelle işte, He. Güzelmiş ya. Bana bir ünlü bir Fransızdan öğret şey istiyorum ben. Zaten. Ünlü bunu. bir Fransızdan Fransızca dersleri. Ünlü istiyorsun. bir Fransızdan Fransızca dersleri. Hoş. Hmm. Hoş bir kitap <gülüyor> adı. Ünlü bir Fransızdan Fransızca dersleri. <gülüyor> ünlü bir Fransızdan Fransızca dersleri vereyim mi size? Versene. Gersen e ya. Hakikaten ders niyetini insanlar dinliyorlar. Ondan sonra da zaten işimiz gücümüz var. <Sülüyor> Çok <Sokavuz>. hoş. Ne quitte pas Il faut oublier <Sülüyor> tout Pus oublier Qui s'enfuit déjà Oublier le temps Des malentendues Et le temps Perdu A savoir comment oublier ces heures Qui tuèrent parfois à coups d'heure Pourquoi le du, du bonheur ne me, pas, ne, me pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas Moi, good night Günaydın, ay, aydın Günay, ay, ay, ay, dın. Radyo Tumur'u her sabahlar devam ediyor. Radyolarının başındakilere bir kez daha günaydın. 9.05 saatin cuma sabahında ve stüdyoda toplandık yine heyecan içindeyiz. Çünkü bir hafta sona eriyor. Hatta son iş gününe sabahında birlikte sizlerle. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Nasıl olaylara yaklaşacağız? Hangi Dan hangi hangi zemin üstünde değerlendireceğiz Olayı bütün bu tartışmalar devam ederken bir tarafta da kendimizi e, yayında buluyoruz e, bir kez daha bunun şaşkınlığı için de hoş geldiniz bildiğinize hoş buluyorum sevgili hoş e, tabii bunlara alışman biraz zaman alacak diye düşünüyorum ben evet, zaman olabilir. alacağı yani, e, ilginç tabi bir sürü konular var e, yani hafta sonu gazetelere bakabilim mi? Hafta sonu gazeteleri. spor sayfalarına bakabilirmeye gidiyorsunuz. Baktım Nasıl, Türk gazetelerine. Evet. Evet. Bütün Avrupa şu anda Arda'yı konuşuyor. Ciddi mi? Hı -hı. Nereden anladın? Arda yazıyordu. <gülüyor> bu okumanın en güzel tarafı bu. <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor? Yazıldığı gibi okuması bir de Türkçe'nin evet, güzel evet. tarafı, değil mi? Yazıldığı gibi okuduğu için Ne oldu spor gazetelerini Oğlum biz bildik ya, Ege. Ukrayna ile maçımız vardı. Değil Biz ee? dediğim yani ben biraz daha hani sen şarkısı. bizim Fahir Vallahi yani 3 sıfırlık galibiyeti. Tam sonuç verdi Tam fayır. sonuç verdi. Bravo Hatta sana. şöyle dedim. 3-0 bizim 3 atacağımızın garantisini veriyorum. Bir gol nazarlık hakkı diye koyuyorum dedim. Yani o derece ona bile ihtiyaç kalmadı. Diyorsun. Ona bile ihtiyaç kalmadı kayıtlarda var. Bunu ben diyorum ki şeye değer, değerlendirelim. Faizin çok hangi özelliğini biliyor abi. Hiç onun yaptığı açıklamaları desteklemesi de kayıtlara güvenmesi. <gülüyor> yani gerçekten çünkü kimse gidip de kayıtları incelemez. Ne almıştı, bitmişti. <gülüyor> Ama <gülüyor> senin bu şekilde güvenle söyleme bana ayrıca güven veriyor Fahir. Yalnız ben inanıyorum bir gün birisi bir cesur bir genç radyo türünün kayıtlarına girecek. Ve bütün bu boş konuşmaları yüzümüze çarpacak. Ve bir o Cesur zaman, Genç. E, yani biz o Cesur Genç'i bekliyoruz. Ben o, o Cesur Genç'e yerimi vermeye hazırım. Misket makarna yapıyoruz bugün. Misket Tamam çok güzel. Malzemeler. Mod model mutfağımızda. Malzemeleri sayıyorum. İki paket misket köfte. Misket köfte. Yaz. Tamam. Misket köfte dediğim mitit köfte mi hocam? Mitit köfte gibi bir mitit şey Mitit işte. ne demek ya? ya? Onu ben tam olarak bilmiyorum. Mitit Mitit ne demek yani? Mitit köfte. Ben meat, de onu hep öyle ne zannediyordum. Mitit şey mi acaba? Köfte topu anlamında mı? Meat eat. Meat. Meat. öyle meattan. Ah meat Meat köfte. Meat. <coughs> Zor. Köfte topu deniyor çünkü bunun mititin öteki adı köfte topları. Bir de it? şey topu var. Zaten köfte top gibi değil mi yani? Bunu büyü de. Yani Bazı de elip, eliptik köfte eliptik olur. Eliptik olsun, şey olsun da. Top ama... köfte olur yuvarlak çok... katları olan bir şey yalnız gibi. her malzemeyi bu kadar sorgulayacaksak bu yemeğe olmaz 2 tamam, evet. evet. paket misket köfte misket köfte hazır misket satılıyor köftesi. mu? tabii canım satılıyor Nerede satılıyor hazır? bakalarda marketlerde, marketlerde. <gülüyor> <gülüyor> bizimkilerden 2 kişi daha öldü ya haber ya bu arada ya gazetelerde öyle haber çıktı ona artık bizimkilerden ölen <gülüyor> 11. kişi diye yani biz bir de Herhalde bizimkiler dizisine en yakın insanlarız. Gerekli. İspanyol <gülüyor> <gülüyor> değiliz. Ya bence böyle... çok önemli diziydi bizimkiler çok 90. Hakikaten dizi, de Aykut Oray, Oray Oray da gerçekten dizinin en akıllı kalan karakteriydi. Ben şimdi o şeyi görünce gözümde çöp tenekelerini çarpıp bunun coşkusuyla arabadan inen Aykut orayı katili hatırladım. Hakikaten de üzücü bir şey. İyice de dramatik hale getiriyorlar gazetesi. Ancak insanlar üzülmüyormuş gibi. Son filmini de göremeden öldü falan filan diye. E i̇şte bir ölüm haberini nasıl daha, daha, daha acıklı, acıklı hale getirmeye gerek yok ki. Hani sevilmeyen bir adam ölse ondan sonra aslında sevmiyordunuz ama İyi adamdı, adamdı iyi adamdı aslında böyle böyle bir zorlu bir durumu vardı falan demeye çalışsalar tamam anlayacağım zaten sevilen bir adamdı Aykut orayı sevmeyen var mıdır son derece sempatikti canım. hakikaten sempatikti yani herkes seviyordu kendinden bir şey buluyordu böyle bir de ortadan da şey olarak ee, böyle sivri bir şey yok bir kesime ters gelecek bir açıklaması falan da yoktu hiç daha doğrusu ben denk gelmedim herkes seviyordu o dizideki karakteriyle ondan sonra reklamlarda da o karakteriyle devam ettiriyordu yazık yani Hakikaten yazık öyle hiç Daha da dramatik hale getirmeye gerek Son film Bir yani. de niye dizi üzerinden gidiyor Ben onu anlamadım ya Öyle haber yok muydu yanlış mı hatırlıyorum ben Bizimkilerdeki 11. kişi de, evet, bir de Hayatını öyle. kaybetti diye Evet bugüne kadar hayatını kaybedenler diye Dizi çok önemli olduğu için ne, sıradan sanki? yazıyorlar Yani burada ilk olarak şu sene şu gitti Bu sene bu gitti diye İnsanın gerçekten canı sıkılıyor Böyle ne dizi tadı kalıyor ne bir şey kalıyor Seyretmeyeceğim bir daha dizimizi ya Böyle şey olmaz olsun canım yani. Gerçi Kesinlikle. buna en çok bozulması gereken Ali galiba. Bizimkilerin Ali'si. Ne? Niye? Niye benim tadımı kaçırıyorsunuz ya? Adam sayar gibi. Çünkü Hakkı ona ya. kadar gider o. Değil mi? Bizimkilerin Ali'sine kadar gider o. Tabii sayar. en son haber değeri. Onu şey, bekliyorlarmış. O, ya da şey Çocuğun var. üstünde büyük bir sıkıntı. Cafer'in iki kızı var. Onların adını hatırlarsak onlara kadar gider ama yoksa yok. <gülüyor> en son Ali. Ali bir çocukken başlamıştı biliyorsunuz geçen sene. Ee, şey Dünya yaptım, evine girdim. Geçen sene dünya evine girmişti. <gülüyor> Nada'ya girdi. Onu açacak. Nada'ya da girdi şimdi. Açık söylüyorum Ali yani. Hem de bir değil, iki değil, üç değil. İşlettiği mekanın bugüne kadar <gülüyor> en ünlü. ünlü siması. Hadi canım ben sana söyle. Fatih Sevin, Atasoy. Oo. Efendime söyleyeyim, sonra söyleyeyim. Eski mankenlerden Eski değil bana güncel bir şey söyle. Eski manken. Hayır eski manken söyle. Ben ben ona Karan, ben onu merak ediyorum. Sevgili Karan, otomatik mezun olan. Tabii. <gülüyor> bir manken otomatik... bir de otomatik mezun olması özellik. E, tabii ki iki özellik. Mezun olmamış olması da ayrı bir özellik. Manuel bize. Ondan sonra Karan. Devam ediyorum. Ünlüler durmak bilmiyor. <gülüyor> Suavi. Niye ya Ben burada misket makarna tarifi veriyorum. Evet, Nasıl geldi? Misket makarna. Evet da. çocuk misket makarna tarifi veri, boğazımıza dizdim. İki paket geldi. misket köftenizi hazır ettiniz mi abi? Evet Ben ama bir hazır paket edebileceğimize inanmıyorum. <gülüyor> Çünkü hazır olduğundan hiç Var var. Bir paket domatesli burgu makarna. Burgu makarnası. Domatesli burgu makarna diye de bir şey yok. hep ya. sonra mesela. Misket köfte, biraz Para harcayacaksın abi. Sen yiyeceksin, onu yoracaksın. Domatesli burgu makarna yok, makarna alacaksın, burgu makarnayı. Domates <gülüyor> yapacaksın. Ee, altı çorba kaşığı zeytin ya. Tamam, hazır da var. Bir adet soğan, kıyılmış olacak. Tamam. Kıyık. Bir domates, rendelenmiş. Mükemmel. İki diş sarımsak, kıyılmış olacak. Tamam. Ne yapıyor nokta? Sayıyorum malzemeleri sayıyorum. Ha, tamam. Bazı var mı? Tuz, pul. Pul mu? Tuz ve pul kırmızı biber. Tamam mı? Tuz ve biraz pul. Ondan sonra bir adet kabak uzunlamasına dörde bölmüş. Yani jülyen mi? Evet. Yani. Bir adet kabak. Üç santim uzunluğunda kesilmiş olacak bu kabaklar. Ve iki sap maydanoz. ince kıyılmış. Tamam. İnce. Çok. Tamam. Biz tarifimize geçtiğimizde e, radyonuzun ekranında malzemeleri görebilirsiniz. <gülüyor> Keşke öyle bir şey olsa ya. Şu anda fık fık fık fık geçirsen. Onu yaptılar. Televizyon diye Fransız söylemeyeceğim. Evet. Doğru. Makaneyi tuzlu suda haşlayıp süzüyorsun. Evet. Tamam mı? Tamam. 2 çorba kaşığı zeytinyağı ilave edip harmanlıyorsun. Hay harman hay. oldum diyormuş makarna. Bak. <gülüyor> ha. Isıtılmış 2 çorba kaşığı yağda soğanı 2-3 dakika sotele. Hay hay. Köfteleri domates, sarımsak, tuz ve kırmızı biberleri ilave edip 5 dakika daha sotele. Dönder. Dönder. Evet. Kalan yağı ısıt. Hay üstüne hay dök. Hay. Dökeyim mi üstüne? Kabakları ilave edip karıştırarak 5 dakika sotele. Hay hay. hay. hay. Kabakları ve maydanozları köfteli karışıma ekleyip harmanla. Yes sir. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 5 dakika pişir. Sure yes sir. Makarnanın üzerine koyup servis yapın. Bu kadar basit. Yes sir, I'll be right there. Anladın mı? Anladım canım. Ben Dur ben bakayım ne? bu bu dakika ya. Bu... Mutfaklarımız anladı mı? Yan malzeme mi? Yok, doğru doğru doğru şey okudum. Tamam. Böyle böyle. Harika bir şey ya. Ayşe Tüterli Lezzet Yolculuğu. Bundan sonra her cuma günü bir tane vereceğim ben. Bir ee, tane ver Oktay program ya. Program şahlandı. <Gülüyor> <Gülüyor> <Çok zekâ oldum. Gülüyor> Evet Faiz sen de e, aç bakalım şu e, döviz durumlarını ver <gülüyor> niye ya verelim gün günün içinden döviz dolar aldı başını yürüdü gitti diyor ki obama şey vermiş ya. Obama özgürlük madalyası bize verildi mi acaba? Dur bir gazetede bugün açıklandı kimlere verildi. <gülüyor> Ortadan mı veya bir kişiye değil herkese mi dağıtmış? Yok işte böyle belli şartları var. Ona, kaç kişiye verilmiş? 16 kişiye verilmiş. Ya bir şartını tutturmuşuz dur canım. Dur bakayım. 16 şart oku. Amerika olmayacak. Tamam Amerika'da. değiliz. Tamam, Ondan değiliz. sonra e, özgürlük madalyasına layık olan kişiler olması gerekiyor. Özgürlüğe düşkünüm. Zaten kova burcu. Ben de terazi burcuyum. <gülüyor> Değişik biri. aranlarda gösterdikleri başarılar. Çok çeşitli alanlarda gösterdim. Çocuk yedirme. Başkalarının hayatlarında farklılık yaratan bir işler yapmış Çocuğu olmayı. Çocuğu yedirdim lazım. işte. Ya ben de mesela bir kere yedirmiştim. Çok ilk ben yedirmiştim. En en birinci ben olmuştum o zaman. Aynı şeyden örnek vermeyin bari ya. İkinizden biri seçilecek. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum canım. Başka mi? başka örnekler verdim bari. Başka başka hayatlar yaşıyoruz bakayım kim'e verilmiş? Stephen Hawking'e verilmiş. Aman o da yani. arkada doymadım ödül'ü artık. Hala ödül peşinde ya. Stephen Hawking. Bana ödül verdiler diye geziyor yani. Niye ödül? Muhammed Yunus'a verilmiş. O kim? kim o ya? Yoksullara mikroklit çalışması. <gülüyor> kim? Oktay Demirci. <gülüyor> Yoksullara mikrokredi çalışmaları ben mikro yaptığı için. Şey, mikro mikro kredi icad eden adam. Adam yakalanmış. Nobel Barış Ödülü kazanmış. Evet evet adam. geçen sene almıştı. Doğru. Hala daha ödül peşinde de ayıptır ya. Ondan sonra e, Güney Afrika'daki siyahların yönetime katılması konusundaki çabalarıyla Nobel Barış Ödülü ne? Nelson Mandela mı? Desmond Tutu. Çocuklar sizin yönetime katılalım. Çok güzel oluyor. Aynı Desmond Tutu'nun aynısını yaptı ya. Desmond Tutu. Evet, Sidney Poitier. Evet. Oscar kazana ilk siyah aktör olması nedeniyle. Ya, herkes zaten ödül almış. Ayıp değil mi ya? Ödül Önce olmayana de, vermesi gerekmez mi? Vallahi Harvey Milk. Arkadaşlar efendim Obama. Ya <gülüyor> ödül alanları bir toplasanız bir ödül de ben versen. Ya başkanım başka türlü. Ya ödül alanları bir ödül daha verelim. 1978 yılı. <gülüyor> başkanı böyle konuşunca hay hay mı diyorlar? Yani? Tabii canım ne diyeceksin? Ben şöyle düşündüm alanlar bir ödülde biz verelim Bir promosyon gibi, bir ödül alana bir ödülde bizden. Halbimin ölmemiş miydi defilin sonunda öl Milk, ölüyor canım. 8'de ölüyor da <gülüyor> hala yaşıyor, daha ölmüş. ödül alıyor. Ödül, ödül aldı işte. <gülüyor> Ödüle özgürlük. Bu çünkü kaç yılda bir veriliyor? Nasıl veriliyor bilmiyorum da. 16 kişiye verilmişti herhalde. Bir kere verilecek. Tamam bitti. Ölü adam yattığı yerden ödül alıyor. Biz hala burada duruyoruz. Ha? Alacağımız da yani ödülün adı neydi? Liyakat mıydı? Özgürlük madalyası. Özgürlük, özgürlük madalyası. Nedir ya? Yani? Ben hani çok evet. Sen Hırvatistan'a gidip denize donsuz girseydin almıştınla tamam, özgürlük. Ama yani özgürlük bu değil dedim ben yani. Ha. ha. Ay dedi sen donsuz şey. girmedin mi Fahir Denize? bir kere girmiştik. Hayır, Hırvatistan'da diyorum ya. Senin düğününde girmiştik biz donsuz. En son o zaman hatırlıyor. <gülüyor> Benim düğününe leke düşüren adamlar siz miydiniz? Leke iki tane leke vardı. Orada. Kara Eğaz leke. Ama kara leke pardon, kara değil. <gülüyor> Hakikaten deniz şeyine çıktığımız zaman deniz, deniz banyosu. Deniz banyosu almak üzere tekneyle yola çıktığımızda açıklarda Rahmetli Anıl da bizi ansın. Onun şey ne derler ona? Yüzü suyu hürmetine. Evet onu serbest bırakmıştık. Ama ikimiz bağımsız özgürlüğümüze düşkün olarak şey yapmıştık. Güzeldi. Güzel günlerde yaşanmıştıklar. Yaşanmıştıklar. Doyumsamalar. Good night. Günaydın. Günay ay ay günay ay ay şarkı dinlerken şöyle bir hisse işte Bu adamlar böyle çalmış. Abi çok iyi şarkı oldu ya demişler. E bizi de buna inandırmaya çalışıyorlar. Ya, ya öyle deme ama gerçekten bayağı iyi bir bay Yani bayağı, be bayağı benim bayağı bir çekti. Bayağı iyi bir şarkı. Ne kadar güzel. Buyurun efendim. Vallahi gecim böyle... E Oktay yemek tarifi yok mu? Dünyanın en yaşlı köpeği ölmüş onu, onu vereyim isterseniz. Hmm. Dünyanın en uzun boylu köpeklerinden de bir tanesiydi kendisi yalnız Ege Bey. Tek özelliği yoktu yani. Çifte ooo. Biraz hayvan haklarına saygı duyar mısın lütfen? Yani Fransa'ya gittim ve bütün şeyin değişti. Çok değişti nege ya. Her şey ala fifi senin için. Hiçbir şey umurunda değil yani. Ne olmuş köpeğe? Ne olmuş? Ee, kemik iliği kanserini yakalamış. Hmm. Daha... Acık haberimiz var mı sabah sabah böyle verebileceğimiz... yok canım daha acık haberlerimiz yok Şu üçüncü sayfalarda e, ben tedavi... de onları bir kontrol ettim de baktım baktı şöyle bir ağzımızı tadı yene tedavi masraflarını karşılayamayan tamam. bir küçük kız falan varsa onlardan verelim. da verelim onu onu da verelim o, aa, o sırada aa. da yemek tarifleri ara ara uğrayalım aa, bu evet, arada böyle. bak Hamlet'i Hamit olarak oynamaya başlamışlar hmm. ve Fransa'da ee, haber olmuş bu. Hiç bunları getirmiyorsun bize. Mersin'in Aslan Köyü'nde kadınların kurduğu tiyatro Turidunuz durumu. Duydunuz mu? Hamleti Hamit diye oynamışlar. Ve çok kahkahalardan yıkılıyormuş. Pek çok Fransız Mersin'e e, turizm için, turizmo e, maksadı ile geliyormuş. Ne, ne diyorlar? Mersin'de çürümüş bir şeyler mi var? Diyor. Ya hacım, evet. Mersin'in bir sürü güzel şeysi var. Bir. E niye o zaman Hamit'le başlıyorlar ya? Ya işte. Onun Mersin güzelliklerinden bahsetsinler. İşte ki. orada hem Hamit'i tanıtıyorlar köyün en yazdığı. Hemen herkes gider Mersin'e sen de gidiyorsun tersine. Ee, Mersin'in nesi var ya? Nesi? Bir bir şey, nesi var Mersin'in? Ceza Mersin'in değil midir yani ceza hediyesi? Mersin. Mersin mutfağı var. Mersin'in mutfağı var ya. Mersin mutfağı var. Mutfak diyorlardı. Tek tek bu şeyleri Yiyecekleri saymaktan gına geldi biz Mersin'liler demiş Mersin Belediye Başkanı. Ve artık lanet olsun diye 60 kalemini, mazbatasını falan başkanım ne yapıyorsunuz falan. Zor ikna etmişler Doğru. tekrar göreve. Beş, tamam demiş. Beş yıl daha görevdeyim demiş. Yani sinirimi bozma Yeterin. <gülüyor> kapısını söktürmüş. <gülüyor> ben bugün gün belediye başkanı olursam ilk yapacağım bir kapımı söktürmek. Ama devamını istedim. Hemen yerel bir gazeteye çıkmak istiyorum. Başkan kapısını söktürdü. Kapım artık kapalı değil. Vatandaş istediği zaman girecek. iki gün sonra <gülüyor> <gülüyor> kapıyı taktım Çünkü kapı açıyorum. Cerrahım. Hakikaten öyle bir durum Söyle, olması baş, yani. baş, Başkanımız cırcırdan kurtulamadı. <gülüyor> ne zaman şey yapsak başkan cırcır. cır. Olur, olur mu? Başkan cırcır cır, olur mu ya? Ya bir de orada klimayı açması gerekiyor. Klimayı açmayınca o da felaket. Bir insan, insan hikayesini vereyim mi size? Yoksa böyle havadan sudan konuşmaya devam mı edeceksiniz arkadaşlar? İnsan hikayesi. İnsan hikayesi Üzülüyoruz. istiyor musunuz? İnsan Çünkü insan hikayesi. Ya ben sizi kaç sene önce dedim stüdyonuzu sokağa taşıyın diye. O zaman bir de şey olsun. Bu ölen bir insan olsun ve gülelim biz arkasından. Tamam. Kimmiş öyle? Saniye veriyorum. Oktay Demirci çok özel haberli. İngiltere'de benzerini ancak filmlerde rastlanabilecek bir olay yaşandı. <gülüyor> Bence dramatik gidiyor bakalım. Ingalo 5 yaşındaki oğlu David'i dağılarak alışverişe çıkmış. Tamam. Yalnız acıklı hikaye yani öyle bir... Tabii şey tabii değil. insan hikayesi sonuçta. İnsan hikayesi. 5 yaşındaki oğlu David'i alarak alışverişe çıkmış inganım. Hanım. Kadın oğlunu otomobilinin arka koltuğunda bırakmış. Ve işte bütün olaylar bundan sonra başlıyor. David'i fark etmeyen hırsızlar otomobili çalıyor. Tamam. Ve Olmuştu bu olay geçen yıl. Olayın evet. ciddiyetini kavrayıp bir süre ses çıkarmayan çocuk otomobil trafik ışıklarında yavaşlayınca kapıyı açıp hoppa dışarı çıkıyor. David'i bulan bir kadın durumu polise bildirince de hırsızlar nasıl yakalayınıyor? Kıskın bırak. Kıskın bırak. Ülkelerim gerçekten çok güzel anladınız haberi. Ama oktay sen güzel anlar. Bir insan işte. hikayesi işte bu mesela. Alışveriş ve reklamlar yazdı tabii. Dandan nedir bu ses dandan imdat nefes dandan her şey bitti dandan hem vurdu hem gitti. Durup giden program modern sabahlar hafta içi her sabah yedi de başlar. Ne? Hey. <gülüyor> hey. Hey, de, hey. Hey. Hey de ne? Ne? Hey. Allah evi. Diyelim geç yattın, geç kalktın, radyonu açmadın, modern sabahları dinlemedin. Ne oldu? Hayatım mahvoldu. Doğru.